Hatıranın cihanı bir daha velveleye verişiyle seni düşünüyor. Daha binlercesine muntazır gözler olarak lütfunu diliyor ve dileniyoruz. Ey akalınlı, açık yüzlü, serverler serveri! Bilsen gündüzlerin bulandığı,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 Kurtuluş sabahı senin zülfünün teline takılmıştır. Gönlümüze do Sultan olduğunu bir daha içimize duyuru ver. Ey medine vardığına bir peçer avza. Sen bir yere, bir zamana mahsus olamazsın. Her yerde, her zaman, herkesin gönlünde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 Ferman ettiğin bir yığın mücrim olarak Vadini kalkan yaparak Büyük ümitlerle Kavuşma yerine mahrem olmak için çırpınıyoruz Ey şanı yüce nebi Atının yollarını şu günahkar ellere ver Senin seyisin ve nöbettarın olarak Şu bakir ülkenin bütün bağ ve bostanını sana gezdirelim